وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Ve ba'du muhterem kardeşlerim Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Kardeşlerim biliyorsunuz sohbetimiz Sahih Bukhari Tevhid kitabının şerhiyle alakalı ki yeni dersimizde Bukhari Rahimullah yeni bir başlık, yeni bir bab açmış. Ve hadisleri zikretmeden önce biliyorsunuz genel konu olarak tevhid, yani bir yerde Allah Azze ve Celle'yi isim ve sıfatlarıyla tanıyabilme, tanıma. Yani bizler nasıl bir Allah Allah'a ibadet ediyoruz. Bunu tanıma açısından Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarını öğrenme adına Bukhari, rahimehullah Tevhid kitabında, Sahih Bukhari'nin Tevhid kitabında e, gelen hadisleri zikretmeden önce kendisi bir yeni bir baş bab açmış ve hadislerden önce beş tane baş baş baş baş baş baş baş baş baş baş baş baş baş baş baş baş baş baş baş baş Gaybi bilendir. Ve o gaybı hiç kimseye bildirmemiştir buyuruyor Allah Azze ve Celle. İkinci ayeti kerimesinde <gülüyor> İnnallâhe indehû ilmu sa'ati Muhakkak ki sa'atin ilmi Yani kıyametin ne zaman kopacağı Yalnız ve yalnız Allah katındadır. Yani bunu bilen yalnız ve yalnız Allah'tır buyuruyor Allah Azze ve Celle. Ve yine ayeti kerimede Enzenhu bi ilmihi ona ilmiyle indirmiştir buyuruyor Allah Azze ve Celle. Başka bir ayeti kelimesinde o mətəmili min unsa vəla tadagu illa bi ilmihi hamile bir, bir kadın ancak ve ancak Allah'ın ilmiyle ve onun e, ilmiyle e, doğurur buyuruyor. İleyhi yuraddu elmas taati ilmin, e, saatin ilmi yani neza, kıyametin ne zaman kopacağının saati ilmi Allah'a havale edilir şeklinde buyurarak burada İmam Bukhari rahimahullah gayb alakalı e, beş tane burada ayeti zikrediyor. Evet kardeşlerim burada İmam Bukhari rahimahullah bab açarak bu beş tane ayeti kerimeyi getirerek ilmin Allah Azze ve Celle'nin mukaddes nefsinin e, lazımlarından, gereklerinden bir tanesini e, vurgulamak istiyor. Ki Allah Azze ve Celle her şeyi yaratandır. E, yaratmadan önce her şeyin e, ne olacağını en iyi şekilde Allah Azze ve Celle e, bilendir. Evet. ki ayeti i de kerimede... Bismillahirrah açıldı. Mı? Ses gelmedi. Yani şuradan bir açmamışım. Tamam şimdi Allah azze ve celle ayeti i kerimesinde Ela ya'lemu men halak. Hiç diyor. Yaratan bilmez mi diyor? Ve evet, huvel evet. latiful Muhakkak ki Allah latiftir. Her şeyden haberi olandır diyor. Allah azze ve celle. Evet. Allah azze ve celle'nin ilmine dair birçok ayet-i kerimeler ve birçok hadisler zikredilmiştir ki Allah Azze ve Celle'nin ilmini büyüklenenden ve sapık olandan başkası da inkar etmemiştir. Ve bu ayetleri e, İmam Bukhari zikrederken e, Allah Azze ve Celle kendi nefsini burada övüyor. Alim olarak her şeyi bildiğini. Bi ennehu alimul gaybi. Allah Azze ve Celle gaybi bilendir. Buyurarak ne yapıyor? Allah Azze ve Celle burada kendisini met ediyor, kendisini övüyor. Subhanahu ve Teala. Ve Allah Azze ve Celle'nin bazı isimleri vardır ki bunu kullarından hiç kimseye öğretmemiştir. Kendi katında gizlemiştir. Ve bu da gösteriyor ki Allah Azze ve Celle'nin dışında gaybı bilen hiç kimse yoktur. Ve Allah Azze ve Celle'nin ilmi, geçmişi, geleceği ve şu andaki nedir? Durumu. E, tamamen kapsamaktadır. Ve birinci ayeti kerimesinde Allah Azze ve Celle ilmi sadece gaybı ilmi, gaybi ilmi sadece kendisine has kılarken burada ayetin devamında kendisinden razı olduğu veya dilediği kimselere ki onlar peygamberlerdir vahiy yoluyla gaybı e, bildirdiğini Allah Azze ve Celle beyan ediyor. Bu da nedir? onların peygamberliklerinin doğruluğuna, sıdklığına delalet etmesi için bir mucize olarak Allah Azze ve Celle peygamberlerine vahiy yoluyla gaybi ilimlerden bazılarını bildirmiştir. Ki hiçbir müneccim yani yıldızlara bakarak işte bugün falan yıldız bana şunu söylüyor diyerek veya bir kahin yani ilerden e, mustakbelden gelecekten haber verdiğini söyleyen bir kahin veya işte e, asaya vurarak veya e, ellere avuç içine bakarak veya fincanlara bakarak nedir hiçbir kimse gelecekten haber verdiğini asla ve asla e, ne yapamaz iddia edemez ki böyle söyleyen Allah Azze ve Celle'ye iftira etmiş olur. Ya, evet. Ki bununla da ne yaparlar? Cahil insanları kandırırlar. Cahil insanların ellerinden mallarını almaya çalışırlar. Başka da bir gayeleri yoktur. Zaten gayetten de ne yapamazlar? Gelecekten de asla ve asla haber veremezler. Peki kardeşler, <gülüyor> gayet dediğimiz zaman ne anlamamız gerekir? Şimdi Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de müminlerin vasıflarından bahsederken وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Onlar ne yaparlar? Gaybe, <gaybe iman ederler. Bunlar evet. müminlerin vasıflarıdır. O zaman gayb dediğiniz zaman biz ne anlarız? Yani bizim beş duyu dediğimiz bir şeyimiz var. Yani görme, işitme, koklama, tatma ve tutma. Bu beş duyumuz da bizim algılayamadığımız her şeyin adı rehindir. Anlaşabildim mi? Anlatabildim mi kardeşler? Diyor ki ki Allah azze ve celle'nin hiçbir hiçbir şey yeryüzünde olan hiçbir şey kendisine zâit değildir. Diyor ki Allah azze ve celle, "O ne min gâibetin fi's semâi ardı" İlla fi kitabin mubin. Yeryüzünde diyor ne varsa bilinmeyen muhakkak ki bu bir kitabın mubinde yani levh-ı yazılıdır buyuruyor Allah Azze ve Celle. Bu yani hiçbir şey Allah'a gayip değildir. gayip değildir. Gayip olan nedir? Bizler içindir. insanlar içindir. Çünkü bizler ne yapamıyoruz? Bu beş duyumuzda, biraz önce saydığım beş duyumuzda bunları idrak edemiyoruz. Ki dediğimiz gibi bunların hiçbiri Allah Azze ve Celle asla ve asla gaybi değildir. Çünkü Allah alemun gaybi ve şehadeti gözükeni de gözükmeyeni de bilen Allah'tır buyuruyor. Allah Azze ve Celle. Yani sizin göremediğiniz size gözükmeyen fark edemediğiniz bu beş duyunuzda <gülüyor> fark edemediğiniz şeyler nedir? Allah azze ve celle için gaybi değildir. Evet kardeşler. <gülüyor> Alimul gaybi derken Hülemi rahimeullah diyor ki bunun e, manası Allah azze ve celle her şeyi ne yapandır, idrak edendir, her şeyi bilen bile, e, her şeyi bilendir. Yani çevremizde ne varsa mevcudat adına, varlık adına ne varsa her şeyi ama her şeyi bilen yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle'dir. Yine e, başka bir şey de alimul gaybi derken yani gaybi ilmi Allah Azze ve Celle kendisine has kılmıştır. Bunda hiç kimseyi ne yapmamıştır? Ortak kılmamıştır. Ki ayetin devamında biraz sonra inşallah zikredeceğiz kendisinin dilediği kimselere ancak Allah ne yapmıştır o gaybi ilimden bazı şeyleri ki vahiy yoluyla sadece peygamberlere aktarmıştır söylemiştir ki onların bir mucizesi olarak onlara bu gaybi meseleleri bildirmiştir. O da gaybiden çıkıyor. Evet ee, ki Kastelleri rahimullah Allah Azze ve Celle'ye yarattıklarından hiç kimse. Ne yapamaz o gaybi bilemez. <gülüyor> ancak ve ancak e, Resullerine, bazı peygamberlerine bunu bildirmiştir ki bu da nedir? Onun için bir mucize olması içindir diyerek, Kastallani rahimullah alimul gaybi, gaybi bilendir derken niyi kastettiğini burada bildirmiştir. Ve diyor ki: innallaha Allahu in dahu saati. Muhakkak ki saatin ilmi. Yani ne demektir? Kıyametin ne zaman geleceğini Bu da nasıl? Yani o sura ne zaman üfleneceğini Yalnız ve yalnız Allah bilir. Allah Azze ve Celle bu ilmini Bu gaybi ilmini Hiç kimseye ne yapmamış? Evet. Bildirmemiş. Ki biliyorsunuz meşhur Cibril hadisinde Cibril aleyhisselam Allah Resulü selama Kıyamet ne zamandır diye sorduğunda Kendisine bildirilmediği için ne yapmıyor? Cevap veremiyor, bilmiyor. Ama ne yapıyor? Allah Azze ve Celle'nin vahyiyle kendisine Cibril Aleyhisselam'a, dolayısıyla bizlere ne yapıyor? Onların bazı alametlerini söylemekten ileriye gidemiyor. Çünkü Allah bu ilmi, yani kıyametin ne zaman kopacağını hangi saatte gece mi, gündüz mü hangi saatte, hangi ayda, hangi senede ne yapmıyor, bizlere bildirmiyor. Ama maalesef bugün bazı veya geçmişten bazı kimseler işte cifir adını verdikleri bazı hesaplarla işte Kur'an-ı Kerim'in her harfinde bazı rakamlar yaparak işte 2012'de yok 2020'de yok 3000'de yok 5000'de kıyamet kopacaktır gibi ne yapmışlardır. Gaybe taş aktırmışlar Haşa Allah azze ve celle bildirmediği halde e, Allah azze ve Celle'ye iftirada bulunmuşlar e, söylemişlerdir. Ki Allah azze ve celle yine enzelehu bi ilmihi yani Allah azze ve celle Kur'an'ı peygamber Aleyhisselatu vesselama her türlü hayrın içerdiği şeyleri, e, felahın içerdiği şeyleri e, ona indirmiştir ki Allah Azze ve Celle ezeli ilmiyle ona kimin iman edeceğini, Kur'an'a kim, Kur kimin iman edeceğini, kimin Kur'an'ı resz edeceğini, kabul etmeyeceğini, kimin onunla amel edip etmeyeceğini muhakkak ki Allah Azze ve Celle bir, e, ne yapmıştır? Kendi ilmiyle bilmiştir. Evet. İbn Kesir rahimehullah bu ayeti kerimenin manasında yani enzelehu bi ilmihi Allah azze ve celle Kur'an'ı ilmiyle indirmiştir. Bakın bu ayetler nedir? Allah azze ve celle'nin ilmini ve diğer e, açıdan da gaybi ilmiyle alakalı ilim sıfatını e, ispatlayıcı ayetlerdendir. Ki Allah azze ve celle bu ayeti kelimesinde ilmiyle indirmiştir buyuruyor Subhanehu ve Teala. Yani nedir? Allah Azze ve Celle o Kur'an'ı indirmiştir. Kur'an'da ne vardır? Hüda vardır, doğruyu göstericidir. Furkandır. Yani hakla, batılı birbirinden ayrıcıdır. Allah Azze ve Celle'nin orada sevdiği ve razı olduğu şeyler vardır. Ve yine orada Allah Azze ve Celle'nin bazı e, gaybi şeylerden haber verdiği ne vardır? E, bilgiler vardır. <gülüyor> <gülüyor> ki gelecekle alakalı e, ki Allah Azze ve Celle'nin bilemediği dışında hiç kimse ne yapamaz? O ilimleri asla ve asla bilemez. Ve yine Allah Azze ve Celle, e, Subhanahu ve Teala Bukhari'nin getirdiği bu e, ayetlerden bir tanesi de hiçbir kadın Allah'ın ilmi dışında ne hamile kalabilir ne de onu çocuğunu doğurabilir diyerek ayet-i kerimeyi getiriyor. Ki Bukhari rahimahullah burada ayetin bir kısmını zikrediyor ki sadece delil getirmek istediği kısmı. Ayetin tamamına baktığımızda diyor ki Allah Azze ve Celle <Sessizlik> Allah Azze ve Celle Babanız Adem'i şerhli olarak e, ma, ayetin manasını verecek olursak, babanız Adem'i ilk defa topraktan yarattı. Tumma min nutfetin. Sonra onun çocuklarını bir nutfeden yarattı. Yani değersiz bir su damlası, sudan yarattı diyor Allah azze. Tumma cealakum azvaca. Sonra sizleri erkek ve dişi olarak yarattı. Sonra o e, bir kadın Allah Azze ve Celle'nin ilmi olmadan ne bir hamile kalabilir ne de çocuğunu doğurabilir. Ve, ve yine diyor e, ömrü e, uzaltılan veya e, ömrü kısaltılan bir kimsenin de ömrü hayatı nedir? İlla fi kitabin muhakkak Allah katında bir lehruması da yazılıdır in zelik على ve bütün bunlar ta ilk ademin yaratılmasından ta kıyametin kopuşuna kadar bütün bunları yapmak muhakkak ki Allah'a çok kolaydır buyuruyor Allah subhanahu ve taala. Beyne diyor ki Ela <gülüyor> Hiç yaratan bilmez mi? Ve <gülüyor> muhakkak ki Allah latiftir. Allah her şeyden haberdir, Haberdardır buyuruyor. Allah subhanahu ve teala. Yani hayat, ölüm, hareket eden veya sükunet bulan, sükunet, e, hareket etmeyen ne varsa muhakkak ki Allah azze ve celle onu bilir. İlmiyle bilir, tasarrufatıyla bilir ve meşetiyle. Ve yine ileyhi yuraddu ilmusa'ati. Allah böyle buyuruyor. Saatin ilmi yani kıyametin ne zaman kopacağının ilmi ne yapılır? Allah Azze ve Celle'ye havale edilir. Bunu kimse dinemez diyor. Ki Allah Azze ve Celle bu ilmi kendi nefsine kaskılmıştır kılmıştır. Başka kimseye bildirmemiştir. Evet ki İbn-i Cerir Rahimullah bu ayetin e, kelimenin man e, manasını verirken diyor ki muhakkak ki e, Alimler ilmin saatini, elma saati, kıyametin saatini ne zaman kopacağını, yalnız ve yalnız ne zaman e, sure üfleneceğini Allah azze ve celle kendisine has kılmış. Bunu kullarından ne bir meleğe, ne bir peygambere, ne de bir insana hiçbir şekilde bildirmemiştir. Bu... Bukhar Rahimahullah'ın delil olarak getirdiği bu ayetler ispat ediyor ki muhakkak ki Allah Azze ve Celle'nin ilim diye nedir? Bir sıfatı vardır. Ki bunu sapık olandan doğru yolu bulamamış kimselerden başkası asla ve asla ne yapmamıştır? inkar etmemiştir. Bu noktada bir hatırlatma yapalım muhtezine nasih ve mensuhu inkar ederler. Sırf Allah'ın ilmini inkar etmemek için biz nasih ve mensuhu inkar ediyoruz derler. Çünkü Allah bir ayet indirip de ne onu unutup ne de onu değiştirir. değiştirir. Öyleyse dinde nasih ve mensuh yoktur diyerek inkara gitmişlerdi. Allah'ın ilmini inkardır derler. Nasih ve mensuhu kabul etmek diye de bizi suçlarlar. Yani akılla giderse bir insan Allah'ın ilmini anlaması mümkün değil. Çünkü İslam dini akıl değil, vahiy değil. Vahiyden çıktığında Allah'ın sıfatlarını bile anlamak mümkün değil. Evet. şu düzgün <gülüyor> Şimdi burada Allah Azze ve Celle ilmi kendi e, nefsine hakiki olarak izafe ediyor. Ki Allah Azze ve Celle'ye izafe edilen Kur'an'da olsun, sünnette olsun bazı şeyler vardır ki bunlar nelerdir? Onların diğerlerinden üstün olduğunu beyan etmek içindir. Ki Beytullah olsun Allah'ın evi veya Kur'an'da geçen e, Nakatullah Allah Azze ve Celle'nin devesi veya Allah'ın Resulü veya Rahman'ın arşı gibi Allah Azze ve Celle'ye e, isnat edilen, izafe edilen bazı şeyler vardır ki bunlar da diğerlerinden biraz daha üstün üstünlük açısından e, beyan edilmiş şeylerdir. Evet. Bukhari Rahimullah bu, bu e, babıdaki hadisi şerifleri zikrettikten sonra şu hadisi şerifi zikreder. Hadisi Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma rivayet ediyor ki buyuruyor ki Allah Resulü Aleyhisselam مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ خَمْصٌ la يَعْلَمُهَا اِلَّ اللّٰهِ Muhakkak ki e, gaybın anahtarları Beştir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. La ya'lemuha illallah. Bu beş şeyi, beş şeyin anahtarını Allah'tan başka kimse bilmez. La ya'lemu ma taghidul arham illallah. Rahimlerde olanın eksilip fazlalaşacağını Allah'tan başkası bilmez. Ve la ya'lemu ma fi gadin illallah. Yarın ne olacağını Allah'tan başkası bilmez. وَلَا يَعْلَمُ مَتَى يَأْتِنْ مَطَرْ أَحَدٌ اِلَّا اللّٰهِ Yağmurun ne zaman geleceğini ancak Allah bilir. Allah'tan başkası bilmez. وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ eyi عَرْضٍ تَمُوتٍ اِلَّا اللّٰهِ Bir kimse de diyor nerede öleceğini bilmez. Ancak Allah bilir. وَلَا يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَّعَةُ اِلَّا اللّٰهِ Ve kıyametin ne zaman kopacağını da Allah'tan başkası bilmez buyuruyor. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Evet. Abdullah İbni Ömer ki karşımıza bu Tevhid kitabının 9. hadisi daha önce bu kitapta hadisi rast gelmediği için adetimiz üzerine kısa bir kimliğine bakacak olursak Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh kendisi Ebu Abdurrahman'dır. ...künyesi... ...Abdullah İbn Ömer İbni Al-Kattab... ...İbni Nefil... ...Biliyorsunuz Ömer İbni Al-Kattab... anh'unun... E, ...oğludur... ...Kuraşi'yi... ...El-Adevi'dir... ...Annesi Zeynep Bint-i ...El-Ceh... ...Cemhiyye'dir... ...Kendisi Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam'ın... ...Peygamberliğinden... ...sonra 3. senede... ...Dünyaya geliyor... ...ki kendisi... ...10 e, yaşındayken... ...Medine'ye... ...hicret ediyor... Ki Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ini ilk defa hem de kitabasına katılıyor Abdullah İbnu Ömer ki sahbenin büyüklerinden bir tanesi ki Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'dan çokça hadis-i rivayet edenlerden bir tanesi Abdullah İbnu Ömer ki kendisi dünyadan yüz çeviren züht hayatıyla ve ahirete çokça hazırlık yapmasıyla bilinen Birisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine şiddetle bağlı olmakla bilinenlerden bir tanesi ki kendisinin Bukhari ve Müslim'de e, 280 tane hadisi mevcuttur. Kendisi 73 senesinde Mekke'de vefat etmiş. O zaman yaşı 87 imiş. 87 yaşında Mekke'de e, hicri 73. senesinde vefat etmiştir. Radıyallahu anhu Allah'ımdan razı olsun. Amin. Evet kardeşler burada Allah Resulü aleyhissalatu vesselam mesatihul gaybi diyor. Gaybın anahtarları diye bahsediyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Şimdi anahtar e, kelimesi kardeşler nedir? Ee, bir yeri açmak için bir kapıyı, yani çevrili bir şey var. ve Bir kapıyı açmak için kullanılan nedir? Aletin Hadi. ismine verilen nedir? Ee, bir alettir. Şimdi hadiste diyor ki, Nefati hul <gülüyor> gaybi khamsun la ya'lemuha illallah. Gaybın anahtarları beştir ve bunları Allah'tan başka hiç kimse bilmez. Bunlar ne diyor? ما يغيط من الارحام yani rahimlerde insanların adalıp çoğalmasını bilen ancak Allah'tır. Ve fil gadi min ve ve yarın ne olacağını. Yani başımıza neler gelecek? E, tacirsek tüccarsak, kazanacak mıyız, kaybedecek miyiz, ölecek miyiz, yaşayacak mıyız? Başımıza neler gelecek? Ne yapamıyoruz, bilemiyoruz Allah azze ve celle dışında. Ve yağmurun ne zaman geleceğini ve insanın ne zaman öleceği ve kıyametin ne zaman geleceği, ne zaman kopacağı ne zaman sonra üfleneceğini ne yapıyor? Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bizlere bildiriyor. Evet. Şimdi Allah Resulü aleyhissalatu vesselam burada bir anahtardan bahsediyor. Yani bırakın içeri girmeyi o anahtara dahi ulaşmanın nedir? Zor olduğunu, böyle bir şey olmadığını, bunu yalnız ve yalnız Allah Azze ve Celle'nin bildiğini e, beyan ederek burada güzel bir ne yapıyor? Lütf, e, letafet de bulunuyor. Evet. Ki ayeti kerimesinde alimul gaybi fela yuzhiru ala gaybihi ehadah. Allah Azze ve Celle gaybı bilendir. Onu hiç kimseye ne yapmamıştır bildirmemiştir buyuruyor Allah Azze ve Celle. Men min Ancak dilediği peygambere onu ne yapmıştır? Bildirmiştir ki sohbetimizin başında dediğimiz gibi onu da sırf o peygamberin doğruluğuna ispat etmek için bir mucize olarak ne yapıyor? Allah Azze ve Celle o peygamberine bildiriyor. Ki bununla da açığa çıkıyor ki insanlardan bazıları kendilerinin veli olduğunu evliya olduğunu söyleyerek ne yapıyorlar? Güya gaybden haber verdiklerini iddia ediyorlar. Ki Allah Azze ve Celle burada ayeti kerimesinde ancak ve ancak peygamberlerinden o da vahiy yoluyla dilediğine Gaybı bildirdiğini yalnızca yalnız peygamberlerden bunun dışında gaybı bilenin sadece ve sadece kendisinin olduğunu ne yapmıştır? Ayet-i Kerimesinde açık bir şekilde bildirmiştir. O da sırf peygamberlerin mucizesi olarak gerçekleşmiştir. Bunun dışında her kim makamı, nevkisi ne olursa olsun gaybı bildiğini iddia eder ise bu Allah'a iftiradan başka bir şey değildir ki böyle yapanlar işte yok yıldıza bakarak veya avuç içine bakarak veya fincanlara bakarak söylediğini gayetten haber verdiğini söyleyen kahin müneccimlerde Allah azze ve celle iftiradan başka bir şey atmazlar ve insanların bu şekilde mallarını yemeyi kastederler peki insanların işte hava durumu diye söylenen şeyler gayetten bir haber midir? Yani adam diyor ki icabında 5 günlük, bir haftalık size bir ne yapıyor? Ee, hava durumu raporu çıkarıyor. Ama hiçbir zaman yarın veya 5 gün sonra kar yağacak veya yarın kesinlikle diye bir ifade ne yapamıyor? Kullanamıyor. Zaten ne diyor? Hava tahmin raporu. Çünkü işte bir e, rüzgarın esişi veya rutubeti, kuruluğuyla bir tahminde bulunuyor ve çoğu zaman da ne yapabiliyor bu? Aksi çıkabiliyor. Adam diyor ki yarın işte yağmur yağacak, işte şemsiyenizi alın ama bir çıkıyorsunuz yarın oluyor. Günlük dilistanlık çok güzel bir hava olabiliyor. Bu da insanların işte <gülüyor> kaybı bildiği işte teknolojiyle şuyla buyla nedir? Kesinlikle bir alakası yoktur. Zaten kendilerde dediğimiz gibi tahminden dışarı ne yapamıyorlar, çıkamıyorlar. Kendileri de e, bunu zaten e, ikrar ediyorlar. Sorunda. Şimdi e, iki bazı gaypler vardır ki e, iki türlüdür gayip. Bunlardan birincisi. Allah Azze ve Celle'nin zatına ve sıfatıyla alakalı olan şeylerdir. Ki bazı isimler vardır ki Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Bunlar bize öğretmiştir. Ama bazı isimler de vardır ki Allah Azze ve Celle bunu kendi nefsinde tutmuştur. Ki biz Allah Azze ve Celle'den dua ederken işte 99 ismiyle meşhur olan İsimleriyle dua ettiğimiz gibi, ya Rabbi senin katında gizlediğin isimlerinle de biz sana dua ediyoruz şeklinde ne yapıyoruz? Lafız kullanarak ki bu Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan geliyor bu lafız. Ne yapıyoruz? Allah Azze ve Celle'nin katındaki ve bize bildirmediği isimleriyle de Allah Azze ve Celle'den bizler ne yapıyoruz? İstekte ve yardımda bulunarak ona sığınıyoruz. Bir e, gaybın iki türünden birisi Allah Azze ve Celle'nin ismi, zatı ve sıfatlarıyla alakalı şeylerdir. İkinci kısım da ki mahluklarıyla yani yarattıkları e, şeylerle alakalı. Sadece insan değil, kainatı ele alın. Allah ne diyor? وَنَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَكَةٍ اِلَّا Bir yaklat diyor düşmüş olsun ki, düşmemiş olsun ki Allah ondan haberi olmaz. Yaprak düşüyor mu? Muhakkak Allah Azze ve Celle'nin ilmi dahilinde düşür o yaprak. وَلَا حَبَّةٍ ف۪ي ظُلُمَاتِ الْاَرْضِ وَلَا رَبِّنْ وَلَا يَابِذٍ illa fi kitabim مُّب۪ينٍ O zifiri karanlıklarda diyor. Bir e, habbe yani bir tohum kuru veya yaş muhakkak nedir? O ف۪ي كِتَابٍ مُّب۪ين'dir. O kitab-ı mubinde Allah katında levh-u muhakkak yani Allah Azze ve Celle'nin ilminin dışında kesinlikle ve kesinlikle hiçbir şey ne yapmak? Gerçekleşmez. Bir düşen yaprak bile, yere düşen bir yaprak bile nedir? Allah Azze ve Celle'nin katındadır. Ki hadiste dediğimiz gibi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam anahtardan bahsediyor ki eee Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada e, bir e, hazinelerin olduğundan ve onların da bir anahtarı olduğundan ne yapıyor? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizleri bahsediyor, bizlere bahsediyor ve her kapının da nedir? Bir anahtarı vardır. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu anahtara e, ulaşmak mümkün değil ki kapının arkasındakine ne yapabilesiniz? ulaşabilirsiniz. Yani biz bu anahtara dahi ulaşamıyoruz. Ki anahtarı bulalım, o kapıyı açalım. Bizlere böyle bir salahiyet Allah Azze ve Celle tarafından verilmiyor. Yani kapı zorlanmayacak. Evet. Ve inne min şeyin illa indenâ hezâinuhu ve mâ nezelehu illa bi kadrin malum ki bizim katımıza hazineler vardır. Buyurarak Allah Azze ve Celle e, ayeti kerimesinde böyle buyuruyor ki burada Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gaybın anahtarlarını beş olarak sınırlandırıyor. Çünkü herkesi ilgilendiren bir mesele. Şimdi birincisinde مَا تَغِيدُ الْاَرْحَامِ Rahimlerde olanı diyor. Yani eksileni ve çoğalanı ancak ve ancak Allah belir diyor. Ondan artan ve eksilen. Ki Erham'dan, Rahim'den bahsederken çünkü herkesin bildiği bir şeydir. Ki bunun hakikatini Allah Azze ve Celle'den başka kimse ne yapamaz? Bilemez. Yani burada Rahimlerde olanı derken burada hani kız çocuğu mu, erkek çocuğu mu gibi değil. Çünkü artık tık ne yapıyor? Belli bir şeyden sonra, özellikle dört aydan sonra cinsiyet ne yapıyor? Belirtebiliyor. Hadiste anlaşılan bu değil. Hadiste anlaşılan nedir? Ee, i̇nsanların azalıp çoğalmasıyla alakalı olan bir şeydir. Evet, hadisin devamında yağmurun ne zaman geleceğini Allah Azze ve Celle'den başkası ne yapamaz? Bilemez. Yağmur nereden geliyor? Gökyüzünden. Yani bu gökyüzünü ilgilendiren bir mesele. Gökyüzünde olan şeyler. İşte iki e, yedi kat semanın olması, yer gökyüzü gök yüzü arasındaki olan şeyler, oradaki e, yaratılan şeyler ki Allah Resulü selam gök yüzünün diyor ben çatırdadığını duyuyorum diyor. Ki bunun çatır çatırdaması da haktır. Çünkü gök yüzünde, semada bir karış dahi yer yoktur ki illa orada bir melek olmasın ve Allah'a secde veya ruku veya kıyamda durmasın diyor ki biz bunları ne yapamıyoruz bilemiyoruz ancak Allah ve Resulü'nün bildirdiği evet. dışında. Yani yağmur derken sadece yağmur burada kastedilmiyor. Çünkü yağmurun indiği gökyüzüde ne yapıyor? Buradan kastediliyor. Umete edri nefsun bir eyi ard temut. Bu da nedir? Bir nefis de diyor bir insan da yeryüzünde yani dünyada nerede öleceğini ne yapamıyor? Bilemez. Ancak Allah bilir. Bu da nedir? Yeryüzünü ilgilendiren bir mesele. Dünyayı ilgilendiren bir mesele. Ki burada Allah Resulü aleyhissalatu vesselam yeryüzünde insanların ölüm mevkisini yani hangi mevkide, nerede öleceğinin bilmediğini ne yapıyor? Ee, söylüyor. Ki adeten insanlar düşünün. Yani ben Ankara'da yaşıyorsam nedir? Burada ölürüm gibi bir nedir? Ee, şey olmasına rağmen e, tamamen insan ne yapamıyor? İlla da burada yaşıyorum, burada ölürüm gibi bir e, hissiyata kapılmıyor. Kapılamaz ki bunun e, şeyini, e, gaybi bir ilimdir. Allah Azze ve Celle'den başkası da bunu ne yapamamıştır? E, bilemez, bildiğini de iddia edemez. Ve yine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam وَمَا يَعْلُ وَلَا yalemu ma fi غَدٍ اِلَّا Yarın ne olacağını ancak ve ancak nedir Allah bilir. Bu da zamanla alakalı bir şey. Yani zamanla nelerin gelişeceğini ne yapamaz hiç kimse bilemez. Ki Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam burada ne yapıyoruz? Kader, yarın diyor. Yani 24 saatten sonraki 24 saat. Hemen kapımızda olan bir şey. Yarın ki insanlar yani düşünün e, yıllar sonrasını ne yapamaz. Asla varsa zaten tahmin bile edemez ki en yakın olarak ne yapıyor? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yarını işaret ediyor. <Sessizlik> kıyametin ne zaman kopacağını da Allah'tan başkası bilemez. Bu da nedir? Ahiret yurduyla alakalı gaybi meselelerdir. Sadece kıyametin kopması değil. Çünkü düşünün bir e, küçük kıyamet bir büyük kıyamet. Küçük kıyamet ne zaman kopar? Sen ne zaman öldün? işte aha o senin kıyametsin. Küçük kıyamet. Büyük kıyamette insanların bir e, ikinci suğura üflenildiği ve insanların kabirlerinden, tıpkı annelerinden doğduğu gün gibi çırılçırplak ve sünnetsiz olarak ne yapacaklar? Kıya, e, kabirlerinden diriltilecek ve o mevkide e, ne yapılacaklardır? ki dünyaya en yakın olan kapı nedir? Bu kapı. Yani dünyadan sonra hemen. Ki ne zaman geleceğini ve ondan sonra neler başımıza geleceğini Allah'tan başka ne yapamaz? Kimse bilemez. Şakî mi? Saîd mi? Cennetliklerden mi? Cehennemliklerden mi? Daha önceki derslerimizde hiç kimse ne yapamıyor? Kendi nefsini teskiye edemiyor. Veya bir başkasını tezkiye edemiyor. Ben cennetliyim veya falan cennetliktir diyemiyor. Çünkü kıyametin ne zaman kopacağını ancak Allah bilir. Yani kıyamet koptuktan sonra başımıza ne geleceğini ne yapamaz? Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Evet. Allah Azze ve Celle bizleri kitabının sağ tarafından verildiği kullanımdan eylesin kardeşlerim. Ki burada hakikaten Önemli şeyler kardeşler. Allah Azze ve Celle bu e, ilimleri yani yalnız ve yalnız kendisi katında bunları e, zikretmiş. Ki bu e, zikredilen hadis biliyorsunuz Dokman suresinde zikredilen ayetin bir e, kasıt odur. Orada bir açıklama olarak ki Allah Azze ve Celle e, Lokman suresi e, son ayet 34. Ayet keremesinde evet. inna Allahu muhakkak ki saatin inmi ne zaman kopacağı Allah katındadır ve yanzilul-gais yani yağmur bereketli yağmur demek ne zaman ineceğini ve yalemu ma fil arham Rahimlerde olanı ancak Allah bilir ve me'tedri nefsun nerede teksibugaden bir nefis bir kimse yarın ne kazanacağını bilemez ancak Allah bilir. وَمَا تَدْبِي نَفْسٌ بِأَيْيَ عَرْضٍ تَمُوتٍ Ve bir kimse nerede öleceğini bilemez. اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمُ Allah Azze ve Celle. Her şeyi bilendir. Allah Azze ve Celle her şeyden haberdar olandır. Evet kardeşler, Bugünkü dersimizde de Allah Azze ve Celle'nin alimul الْغَيْبِ Gayb'ı bilen, alim olan İsmini ne yapmış olduk? Sıfatını işlemiş olduk. Allah Azze ve Celle dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ O müminler nedir? E, gaybe iman ederler. Allah Azze ve Celle bizleri de gaybe iman eden kullarından eylesin. Yarın kıyamette e, kitabı sağ tarafından verilenlerden ve cennetine selametle girin dediği kullarından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 en elhamdülillahi Rabbil alemin. Allah'a emanet olun. Ömer'in bunun ortasında Demek ki buna binaen diyor. Kim diyor ben alimim derse o cahildir. Kim diyor ben müminim derse o kafirdir. Kim ben cennetliyim derse o cehennemdedir. Diyor. Yani kaybı iddia ettiğinde. Düşünün bir yağmurun yağdığını ne zaman yağacağını bilse bir çift turbuna alır. Ona göre ehkali. Bir tüccarı düşün. Yarın ne kazanacağını bilse buna göre yankan yapar. Bir adam ne zaman öleceğini bilse ona göre sevap Onun için bu beş şey adeta bizim yaşantımızda dengeyi koruyor. Yani bunları bilen birisi dengeyi bozar. Yani, mesela tasarrufler veyahut pida tehilleri bu meseleleri anlatırken hep İsa Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ı konuştururlar. İşte bazı hikayeler var Mermahada, İkia'da. İşte bir ev sahibi hayvanların konuşmasını öğrenmiş. İşte evin horozunu dinlemiş, işte köpeğini dinlemiş. İşte demiş ki şu evde ziyafet olacak, falan ölecek. Ona göre köpekleri çağır, kemik yesin. Sonra gelmiş, şöyle olmuş. Hep bunlarla konuşturarak bazı şeyleri doldurmaya çalışıyorlar. Halbuki Allah Azze ve Celle bunu bütün peygamberlerden dahi ne yapıyor? Evet, Kur'an okuyan beyefendi. Ne yapayım?